Açık Dergi. Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Samu ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Perki Akmeşe birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepinize hoş geldiniz. Evet, 20 Temmuz 2023 tarihli yayınımız bu. Hümeyra ile Orhan Belin'in şiirine getirdiği yorumla Hümeyra'nın. ...anlatamıyorum dedik. Roni Margulies anısına dinlendi bu parça. Roni'nin çok sevdiğini bildiğimiz Hümeyra'nın sesiyle dergiyi başlatmamızın sebebi de... ...dün Roni Margulies'in bu dünyadan ve aramızdan ayrılmış olması. Evet, telefon şiirini hemen almak istiyorum. Onu şair ve yazar kimliği en başta amanın doğru olduğunu da düşünerek ve tabi ki devrimciliğiyle. Evet, dedemin ölüm haberini bir an durakladıktan sonra babam vermişti telefonda. babaminkini dayım, bu kez de işte duraklayan annem Atakan, hiç bitmez gibidir telefonda donak o an. Bir başka ışımla ağaçlar hışırdamaya başlar. Sabaha karşı uyanıldığında o telefonla Temmuz'un orta yerinde bu ülkede bazen. işte böyle verir sonbahar birden adeta. Cılız bir Haziran güneşinin sevinciyle belki unutulmuş olabilir birkaç günlüğünü ama böyle günlerde dank eder yine insanın kafasına. Tüm hayatlar eksik, tüm ölümler vakitsizdir. Yani Rony Margulies'in ölümü de hakikaten böyle. Bizim için yazar ve şair, Devrimci Sosyal İşçi Partisi kurucularından Rony Margulies 65 yaşında hayata veda etti. Bu akşam açık dergide onu onun sesiyle anacağız. 2007 yılında Bugün Pazar Yahudiler Azar kitabının yayınlanması vesilesiyle açık kastı Dömermad ile gerçekleştirdiği bir e, söyleşi var. O aşık kaydını sizlere sunacağız. Ama biraz gelin Ron'dan bahsedelim. E, telefon den de öte onun hayatına kısaca bakalım. Ronnie Margulies İstanbul Robert Kolejde gördüğü orta öğreninden sonra İngiltere'de iktisat eğitimi almış ama iktisatla hiçbir zaman profesyonel olarak ilgilenmemişti. 1972'de Londra'ya yerleşmiş, burada Ted Hughes, Philip Larkin, Tom Gunn, Yehuda Amihai gibi şairlerden şiir çevirileri yapmıştı. Şiir ve şiir çevirileri 1975'ten itibaren başta soyut olmak üzere Tan, Gergedan, Defter, Sonbahar, Gösteri, Adam, Sanat, Varlık gibi dergilerde Heylendroni'nin İlk şiir kitabını 1991 yılında yayınladığında not düşelim. Çok sayıda dergi ve gazetede siyasi yazıları yayınlandığı şiir kitapları, anıları, tercümeleri, siyasi çalışmaları da rafları doldurdu. Doldurmaktan, onun mirası da zaten büyük ölçüde bu yazılarından oluşuyor. 2002 yılında Saat Farkı isimli eseriyle Yunus şiir ödülüne layık görülmüştür. Ronimar Gulliz 2005 yılında Londra'dan tekrar Türkiye'de Türkiye'ye dönmüş ve ...yaşamını burada sona erene kadar sürdürmüştü. Sevgili Rony 2009-2013 tarihleri arasında Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmış. Bunun yanı sıra Derinci Sosyalist İşçi Partisi'nin merkezi yayın organı... ...Sosyalist İşçi Gazetesi'nde ve Marksist orka yazılarını da kesintisiz olarak yayınlamıştı. Enternasyonel Sosyalizm Dergisi'ne yazılar yazmış. Alt-üst Dergisi'nin editörlüğünü ve yazarlığını yapmış idim. Vesabestiyet dergisinde de son dönemlerde yazları yayınlanıyordu. Evet Atila Dilimin üretmekten bir an bile vazgeçmeyen bir kalemle Ronnie Margulies başlıklı biyografik anma yazısından bir alıntı. E, aktardım aslında size. Geri döneceğim Atilla Termin yazısını ama İngiltere'deki Sosyal İşçi Partisi'nden Alex Kalinikos'ta dün Rony Margulies'in ölüm haberini aldıktan sonra e, sosyal medya hesabında uzun bir paylaşım yaptı. Onun hakkında yazdı. Biraz aslında e, oradan da nasıl gözüküyor? Bakmak iyi olur diye düşünüyoruz. Ömrünün çok uzun yıllarını İngiltere'de geçirmişti. Zira Rony Margulies şöyle söylüyor. Alex Kalinikos sevgili yoldaşım ve arkadaşım Türkiye'li devrimci sosyalist, şair, yazar ve aktivist Ronnie Margulies'in uzun bir hastalığının ardından ölüm haberini alınca yıkıldım. Spinoza şöyle yazmıştı. ''Özgür bir insan hiçbir şeyi ölümden daha az düşünmez ve onun bilgeliği ölüm üzerine değil hayat üzerine derin bir düşünmedir.'' Spinoza'yı kısmen alıntılıyorum çünkü birkaç ay önce son konuşmamız onun üzerineydi. Ronnie de onun gibi bir sefaret Yahudisiydi. İstanbul'da yaşamaya devam eden son sefaratlardan. Spinoza'nın Amsterdam'daki sefarat cemaatine muhalefetine hayranlık duyardı. Bu alıntı aynı zamanda şu sebeple de uygun. Ronnie, melankoliye dönük bir meyli olmasına rağmen yaşamı severdi ve onu sonuna kadar yaşardı. Daha neşeli bir şekilde olmakla birlikte onun hiciv zevkine katılıyordum. Aynı kuşağın aktivistleriydik, Sosyalist İşçi Partisi aktivistleriydik. Her zaman aynı şekilde düşündükleri asla söylenmeyecek olan iki zorlu liderle Tony Cliff ve Doğan Tarkan'la çalışıyorduk. Roni ve ben aynı zamanda Doğu Akdenizli kökler konusunda da ortaklığa sahiptik. Gerçekten de büyük babam Robert College'de okumuş ve başka akrabalarım orada çalışmıştı. Roni'nin dairesi toplamış olduğu geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi eserleriyle doludur. Bunların arasında uzaktan bir amcamın bir faturasını bulmuştu. Ancak bizi birleştiren her zaman politikaydı. Beraber bir sürü beklenmedik dolan başlarla dolu aynı devrimci olculukta bulunmak bizi birbirimize bağlamıştı. Bu ve Türkiye politikasındaki en son garip gelişmeler hakkında bitmek bilmeyen konuşmalardan, şehrin bir yerlerinde biz Yunanların hala bazen söylediği şekliyle Eistin Ponin'de çok rık geçip meze yemekten aldığımız keyif. Ölüm vaktinin geldiği bana söylendiğinden itibaren aklım Ronin'in yüzü, sesi ve özellikle de kahkasıyla doldu. O bütün ailemizin dostuydu. Hepimizden sevgiler ve elveda. Roni'nin annesine, kız kardeşine ve devrimci sosyet işçi partisindeki yoldaşlarına başsaldı ve dayanışma duygularımı yolluyorum. Alex Karinikos. Evet, Roni Margulies'in sesine kulak vereceğiz şimdi. Onu bu şekilde almaya çalışıyoruz. Ama Atilla Dirim'in yazısına geri dönelim. Marksist Hong'da yayınlanan, üretmekten bir an bile vazgeçmeyen bir kalem Roni Margulies yazısında. dilim bir de şunları söylüyor, önemli. Birazdan dinleyeceğimiz kayıt açısından. Eserlerinde çok geniş bir konu yer parazesi içinde hareket eden Rony Margulies, başta aşk olmak üzere insanlık hallerini, Türkiye ve dünya siyasetinin toplumsal mücadelelerin yanı sıra öteki olmayı, Yahudi olmayı, ırkçılıkla mücadeleyi, sosyalizmi, devrimi ele aldı, almıştım diye belirtiyor. Evet, Bizde tam da benim Yahudilerim dediği Türkiye'li Yahudiler hakkında kaleme aldığım Bugün Pazar, Yahudiler Azar isimli kitabın yayınlanması... ...sonra 2007 yılında Açık Gazete'ye konuk olduğunda gerçekleşen bir özel yayını sizlere aktarmak istiyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir kayıt bu. İki parça halinde hep birlikte kulak verelim. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.36 dakika geçiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Ronnie Margulies yazar, aktivist, şair... Ve dostumuz Roni Margulies ile beraberiz yeni yayımlanan kitabı bugün Pazar Yahudiler Azar münasebetiyle hoş geldin Roni hoş bulduk zaten burada genellikle ya Yahudiler kendilerinden niye nefret eder konusunu konuşmak <gülüyor> üzere konuk oluyorsun ya da bu ya da diğer Yahudiler benden niye nefret <gülüyor> ederler? Bir de tabii Irak ve benzeri işgaller falan niye oluyor acaba diye soruşturmak üzere konuşuyoruz. Bu çok tabii farklı türde bir kitap bu başlığında da yani tanıtım, kapağında tanıtımında da söylendiği gibi bir çeşit aşk mektubu aslında İstanbul cemaatine, Yahudi cemaatine. Evet. Biraz bu aşk me mesesiyle başlayalım. niye, evet, niye? E, Aslında senin dediğin nedenle çünkü bugüne kadar benim yazdıklarım çizdiklerim işte radyoda televizyonda filan konuştuklarım genellikle İsrail hakkında Siyonizm hakkında İsrail'in siyasetleri Filistinlilere yaptıkları hakkında Lübnan saldırısı hakkında filan oluyor. E, ama konu sadece bu değil. Yahudi meselesi gündeme geldiği zaman işin bir tarafı bu. Öbür tarafı gözden kaçıyor. Öbür tarafı da İstanbul'da aslen yani Türkiye'de ama bunun %99'u İstanbul'da 15-20 bin Yahudi yaşıyor. Her İsrail savaşında, İsrail'in başlattığı her savaşta, uyguladığı her vahşette sadece İstanbul'da değil bütün dünyada bütün Yahudiler sanki bunun bir parçasıymışlar. Sanki işte işine alışverişe okuluna giden bir Yahudi değil de bir birey değil de büyük bir komplonun başında evet. İsrail'in olduğu büyük bir e, vahşetin komplonun bir parçası olarak görülürler. E oysa açık ki değiller. Evet, yani yani bir Amerika'daki lo lobi her zaman gündeme gelir. Gelir ve sanki hepimiz, bütün Yahudiler bu lobinin veya İsrail Silahlık Kuvvetleri'nin veya bir Siyonist Merkez Komitesi'nin üyeleriymişiz gibi görülürüz. Bu zaten çoğu toplumda mevcut olan Yahudi düşmanlığını, Yahudilere karşı ırkçılığı daha da bir pekiştirir. Evet. Ya dedim bu sefer işin bu tarafına bakayım. Bu sefer Şöyle bir şey yazayım, İstanbul'da küçücük bir cemaat vardır. Bu cemaat kendi halinde sessiz, yıllardır bu topraklarda yaşayan bir bölümü Türklerden daha eski bir zamandan beri <gülüyor> bu topraklarda yaşayan böyle bir cemaat. Başka cemaatlerden bir ölçüde farklıdır, büyük ölçüde farksızdır. Giderek de daha da farksızlaşmaktadır. Biraz da bu tarafını yazayım diye düşündüm. Çok tabii yani keyifli bir okuma çok kolay hızlı okunuyor bir de çok eğlenceli yani. Ben şahsen çok sevdim. Öyle, Onu öyle olmasına söylemek. çalıştım evet. biraz yani böyle ağır bilimsel sosyolojik bir şey değil de daha keyifli. Bu deli saraylı tipi teyzeler evet. halbalar <gülüyor> falan yani muazzam tabii. Evet. Evet. Bütün cemaatler gibi evet, bu cemaatin evet. içinde de delisi de vardır düzgünü de vardır ırkçısı da vardır, sosyalisti de vardır, işçisi de vardır, patronu da vardır. Oysa işte dediğim gibi her savaşta nasıl algılanır? Diyektar. Zengin, paradan anlayan, İsrail'i destekleyen ve belki hatta destekten de öte İsrail'in yaptıklarında bir parmağı olan habis insanlar olarak e, algılanır. E, bu Müslüman ülkelerde belki de kaçınılmaz olarak e, iyice böyle. Ama başka ülkelerde de böyle. Bu böyle değildir. Bir Yahudi Yahudi olduğu için ille de Siyonist, ille de İsrail'i destekleyen, ille de zengin değildir. O da sıradan bir insandır. Yani kitabın ana fikri bu buydu benim kafamda. Becerebildiysem okuyucunun bunu almış olması evet, gerekiyor. Büyük bir kiifle e, hakikaten böyle bir iznim geçtiği söylenebilir. Peki onun e, bu renkli yönlerini Biraz konuşmaya girmeden önce şu hep komplo teorileri falan dedik. Bir de Türkiye'de özellikle çok yaygın şekilde internette filan da dolaştırılan bu sabetaycılık meselesi üzerine de iki kelime edersen sevinirim. Olur. Kitapta etmedim. Çünkü evet. biliyorum. <gülüyor> Şöyle bir şey oluyor. Ee, Türkiye'de Yahudilik deyince hemen insanların aklına bu sabetacılık, dönmelik, selaniklilik filan geliyor. Kitaba bir cümle bile bundan koyarsam tamamen o tarafa kayacak diye düşünüyordum. Ee, nitekim... Bana iyi bir itiraf var girişte. Ee, neydi? Ben Yahudi kökenliyim. Ah ah <gülüyor> <gülüyor> ee, Tabii bu işimde iki tür gelişme var Türkiye'de. Biri Yalçın Küçüğün Başını çektiği bir dönme avcılığı. Et, eminim Yalçın Küçük'e sorulsa Yalçın Küçük bilimsel çalışma yaptığını söyleyecek. Bilimsellikten çok uzak olması bir yana. Niye çok uzak? E, Geçen de Tunceli'de bir tanıdığımdan bir mektup aldım. Mail aldım. Adam diyor ki Yalçın Küçük'ün kitabını okudum. Oğlum e, neydi adı ya? Tayland galiba. Ee, ...oğlum Taylan'ın da... ...dönme olduğunu bu şekilde öğrenmiş oldum. <gülüyor> Çünkü A ve N ile biten isimler... E, <gülüyor> ...Sabet Aycı <gülüyor> isimlermiş... ...diye... ...Adam Tunceli'li Zaza... hiç <gülüyor> yerli... Yani alakası yok. Ee, bir Yalçın Küçük... E, ...böyle bilimsellikten uzak bir şey yapıyor. Bu... ...bence Yalçın Küçük'ün... ...ya bunadığı için... ...ya deli olduğu için... ...onu bilemeyeceğim, tanımıyorum... E, İşi tamamen ve bilincinde bile olmadan ırkçılığa vurdurmuş olması. Çünkü dönme avcılığı son tahlilde Yahudiler dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Üstelik bunu saklanarak, gizlenerek, gizlice yapmaya çalışıyorlar demenin bir başka türlüsü. Bir de Soner Yalçın gibiler var. O bence zengin olma peşinde ve çok da başarılı oluyor duyduğum kadarıyla. Çünkü bütün kitapları yüz binlerce satıyor. Eee... Kitabın girişinde bir cümleyle de olsa bunlarla bir dalga geçmek istemiştim. Ee, şöyle bir cümle var yanlış hatırlamıyorsam. Adımın i, e ve s harfleriyle bitiyor olmasından... ...yalçın küçük benim adı da olduğumu hemen anlayacaktır. Bir ihtimal bu konuda bir kitap bile yazabilir tuğla gibi böyle. Diye bir dalga geçtim. <gülüyor> Ama kitabın gelir kalanında hiç bu konuya girmedim. Evet bir de bu yalçın ismiyle... Y-A-L-Ç-I-V-N <gülüyor> <gülüyor> harflerinin ırkçılıkla olan ilişkisini araştırmak <gülüyor> gerekirdi. Evet. Sonra aklıma geldi. Sen biliyorsundur belki. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama galiba Can Yücel'di. Çok güzel bir lafı vardı. Yalçın şey, Yalçın küçüktür ama mide bulandırır diye. Kitaba bunu koymak isterdim ama unuttum <gülüyor> <kitabı> yazarken. <gülüyor> <gülüyor> evet. peki şimdi biz şeye dönelim bu, bu cemaatle olan e, aşk ilişkisi hakikaten de çünkü çok sıcak ve hoş bir izlenim çıkıyor oradan ya, onu çok bilinçli bir şekilde kendimi kontrol ettim ee, başta da yazdım zaten ee, bu kitap İsrail hakkında değil Siyonizm hakkında değil Orta Doğu Savaşları hakkında değil bu konulara girmeyeceğim ...dedim ve kitap boyunca da yazarken çok dikkat ettim. Çünkü bu konuya girdiği takdirde e, asıl yapmak istediğimden sapmış olacaktım. Onun için hiçbir noktada hesap kesmedim kimseyle. E, şimdi bugüne kadar yazıp çizdiklerim sonucunda... E, ...cemaat beni sevmez demek çok doğru olmuyor. Çünkü cemaat diye bir özne yok... Evet, cemaat bir 20 bin yapma. tane bireyden oluşuyor. Evet. E bu bireylerin arasında benim gibi düşünenler de var. Benim tümüyle yanıldığımı düşünenler de var. Bu konuda hiçbir görüşü olmayanlar da var. Cemaat böyle bir şey. Bir, bir beyin ve bir merci değil cemaat. Ama cemaatin siyasetten anlayan e, resmi kanadı vardır cemaatin. Siyasetten anlayan resmi olan kanadı açık ki benim bugüne kadar yazıp çizdiklerimden hoşlanmaz. Niye hoşlanmaz? Bunu da anlatmaya çalıştım kitapta. Niye hoşlanmaz sorusunun cevabını aramak amacıyla Hı, değil, değil de. Gel evet. geldiğinde kitapta biraz konuya girdim. Çünkü küçük bir cemaat tarih boyunca defalarca travmalar, Yaşattırılmış hem devlet tarafından Türkiye devleti tarafından hem de e, halk tarafından varlık vergisi gibi 6-7 Eylül olayları gibi daha az bilinen işte Trakya olayları gibi. Evet, şimdi şu sıralarda mesela Trakya olayları filan üzerine yeni evet. yazılar da çıkmaya başladı evet. ki hayret içinde hayretler içinde kalarak Hı -hı. hiç Hı -hı. yakın tarih hakkında hiçbir şey bilmediğimi. Her e, gün bir kez daha... In, in, in, in, e, e, bunun ama iki nedeni var. Birisi, be, işte, birisi e, devlet zaten itiraf tabii bunu reklam etmiyor. Kendisi gayet iyi biliyor ne yaptığını. E, i̇kincisi Yahudi cemaati çok konu etmiyor bunu. E, çünkü genel tavrı cemaatin, bu da çok travma yaşamış olmasından kaynaklanır. Ya ses çıkarmayalım, uslu uslu yerimizde sessizce oturalım burada olduğumuzu belki unuturlar bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bu gerçekten cemaatin yaygın neredeyse resmi diyebileceğimiz tavrı. Bu nedenle çok bilinmiyor. Evet çok dar sayılmazlar. Yani bir e, elbette bir yerde mesela çok dikkatimi çeken bir husus vardı. Yani mesela hesaplarına filan da el konduğu için artık hmm. onları da öğrenip kendini tabii, emniyettedir. Yani. <gülüyor> Hiçbir zaman malı mülkünü öyle açıkta tutmamayı öğreniyor. Tabii, bu, tabii. yani e, epeyce anlattım işin bu tarafını e, kitapta. Mümkün olduğunca ben kendi dedelerimi yani annemin babasını ve babamın babasını e, örnek alarak anlattım. Mümkün olduğunca parasını... Varlığını likit tutmaya çalışır. Evet. Yani devletin gelip el koyamayacağı, kolayca bir yerden bir yere kaçırılabilecek bir biçimde tutmaya evet. çalışır. E Çünkü deneyim ona göstermiştir ki koca bir han alırsan devlet yarın gelebilir. Bu han benim diyebilir. Veya şu kadar vergi ödeyeceksin diyebilir. O zaman sen de hanını satmak zorunda kalırsın. Ama paran varsa bu parayı yurt dışında tutmayı eğer bilirsen devletin ulaşamayacağı bir yerde e, varlığını korumuş olursun. İlginçtir. E, Vakit gazetesi benimle bir e, şey kitap hakkında bir yazı e, yazmış. Kitapta para hakkında ne kadar bölüm varsa o bölümle cımbızlayıp koymuş. Halbuki bütün kitap Yahudiler paradan anlar. eee ön yargısı. Ön yargıdır. Doğru değildir. Böyle bir şey yoktur hakkında. Ama kitapta parayla ilgili bu yurt dışına parayı yurt dışında bulundurmak vesaire. E, e, kitapta bazı zengin Yahudilerle ilgili bölümlerde var. Bütün bu bölümleri çıkarıp yani benim ya yoktur böyle şey dediğim bütün ön yargıları sergileyip e, bir yazı hazırlamış. Evet, bu vesileyle ustayı bugün ikinci defa. <gülüyor> Anlıyoruz George Orwell'i. <gülüyor> yeni konuş böyle bir şey abi. Evet, Yapılacak evet. bir şey yok ya yani. evet Ama öte yandan ben de şunu düşünüyorum. Reklamın kötüsü olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Vakit gazetesinde de kitabın reklamı çıkmış oldu bu şekilde. Evet bu şekilde Yahudilerin para işlerini nasıl yönettiğinde öğrenmek imkanı verecek <gülüyor> kitap değil mi? Onu kitapta epeyce anlatıyorum. <gülüyor> evet, Şöyle evet. bir şey var. Bunu anlatınca çok makul geliyor insanlara ama düşünmemiş oluyorlar. Bütün orta çağlar boyunca Avrupa'nın hemen hemen tümünde Yahudilerin toprak sahibi olmaları yasak. E, sanayi veya o dönemde zanaatlarda çalışmalarını loncalar engelliyor. Dolayısıyla ekonominin dışına itilmiş olan bir toplum ırkçılık sonucunda e, dışına itilir. Ekonominin ana alanlarının dışına itilirsen e, bir şekilde geçimini temin etmen lazım. Bir kesim tabii ki işte bakkal, Yahudi köylerinde bakkal, marangoz, camcı, muslukçu filan olur. Ama bir kesim o ekonominin çatlaklarındaki mali işleri yapar. Tefecilik, bankerlik gibi. Zaten o dönemlerde tefecilikle bankerlik arasında pek net bir ayır yok. <gülüyor> evet, yok. Bu nedenle böyle bir geçmişi var. Yani Yahudiler paradan anlar ve hepsi parayla ilgilenir. Ön yargısının maddi temeli bu. Genetik bir şey değil. Evet yani ee, Venedik tacirinde de oldukça net tabii, bir şekilde tabii, ortaya o, o, Shakespeare tarafından konulduğu. O zaman da çünkü yaygın bir ön yargı, hep maddi temeli olan bir ön yargı tamamen de uçuk bir şey değil. Ama bu Yahudilerin özelliklerinden, insan olarak özelliklerinden kaynaklanmıyor. Toplumsal, tarihsel gelişiminden kaynaklanıyor Avrupa tarihinin. E bugün böyle bir şey yok. Hiçbir yerde Yahudilerin şunu veya bunu yapmaları yasak değil. Dolayısıyla bugün zengin Yahudi de var. Paradan iyi anlayan Yahudi de var. Benim gibi paradan hiç anlamayan Yahudiler de var. İşini batıranı da var. <gülüyor> batıranı da <gülüyor> <Abad> var. <gülüyor> da. Şey şu anda konuşurken aklıma ilginç bir şey geldi. Bu o, sabitayizm ya da benzeri komplo teorileri çok meraklı olduğumuz komplo teorilerinin 11 Eylül için de mesela evet, bir Yahudi evet. komplosu Hı -hı. da olduğu çok dolaşan. Evet. Dolandı. İkiz kulelerde hiçbir Yahudi ölmemiş. Oh, evet, evet. Sanki İsrail devleti tek tek Amerika'daki <gülüyor> Yahudileri tanıyor, kolluyor. İsrail devleti kendi Yahudilerini kollamıyor canım. Lübnan'la savaşıverip kebaktıyor. Şimdi ha ezber çok uh, bağlantılı ama şimdi bunun Önemli bir sakıncası olduğunu geçen gün e, Gilbert Aşkar'la Noam Chomsky'nin kitabında okurken e, fark ettim. Şimdi bu komplo teorileri üzerinde fazla durmamak lazım kesinlikle diyorlar. İkisi de çünkü e, asıl meseleden de tamamen koparıp hı hı. daha cazip dedektif hikayeleriyle hı. zaman emek ve beyin kaybediyoruz. En büyük tehlikede bu. Yani ya de, meselenin özü Türkiye'de de aynı şey. Yani Kürt şu meselesi, var. şu meselesi derken biz saçma sapan Tabii. şeylerle Tabii. Ama o, uğraşmış oluyoruz. Bir olumsuz yanı da şu. Dünyanın bilinmez gizli ve son derece güçlü e, garip örgütler tarafından komplolarla yönetildiğini düşünmek dünyayı değiştiremeyeceğiz anlayacak anlamına geliyor. Evet, tabii. Işte. Çünkü yani bilmiyoruz, görmüyoruz, bizden habersiz böyle neredeyse mistik güçler yönetiyorlar. O zaman bu dünyayı biz değiştiremeyiz. Ve aktivizmin bütün e, e, özünü alıyor. Olsun. Gerek evet. yok aktivizme. Evet. Hem emeğini, beynini, hepsini uh -huh. silip süpüren bir Şöyle tarafı. Şöyle bir şey var. Şimdi benim birilerinin bir yerlerde komplolar pişirdiklerinden hiç kuşkum yok. Şu anda Washington'da Amerika'nın çok çeşitli gizli İstihbarat servisleri askeri servisleri falan, Irak'ta ne yapabiliriz nasıl bu işin içinden çıkabiliriz diye bin bir çeşit plan program komplo yapıyorlardık. ama bunlar önemli değil çünkü uygulamaya gelince beceremiyorlar bir evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymuyor bu tür planlarda komplolarda çünkü dünya böyle işlemiyor. E, ...milyonlarca insanın basit bir numarayla, bir komployla, bir kandırmacayla yönetmek mümkün değil. Komploları yapıyorlar elbet. Ama dünyayı bu komplolar yönetmiyor. Bu komplolar sonucu yaşamıyoruz biz yaşadıklarımızı. E, ama zaman zaman tabii çıkıyor işte CIA'de bilmem ne planlanmış... E, ...Küba'yla bilmem ne durumunda filan uyduruyoruz. E, o zaman komplo teorisyenleri ya bakın gördünüz mü diyorlar. Evet ama o komplo bir yerde yapılmış. Yaşananlar onunla ilgili değil. Yaşananlar gerçek toplumsal güçlerin evet. çatışmasından çıkıyor. Tamamen öyle. Peki genel şeye bakılacak olursa Ronnie. Senin bir süre sonra içinden çıktın ve hatta ülkeyi de değiştirerek uzak kaldın bu cemaatte... Ee, genel gelişim yönü diye bir şey söz edilebilirse nasıl görüyorsun? Yani edilebilir. senin çocukluğun hı hı. dönemindeki cemaatle bugünün cemaat arasında tabii. ne gibi farklılıklar görüyorsun? Ben kitabı yazarken bunu çok düşündüm. Evet. Hatta bir bölümün hı hı. ismi farklı mıyız değil miyiz? Evet. Ee, bunu çok düşündüm. Çünkü şöyle düşünüyorum benim e, ben o kişi olarak. Benim hayatımda Yahudi bir ailenin oğlu olmanın hiçbir önemi olmamıştır. Yani ateistim, ailem çok liberal bir aile olduğu için Yahudi gelenekleri o yarınca büyütülmedim. Hiçbir önemi yok benim hayatımda Yahudi olmanın. ...ne geleneklerini biliyorum... ...ne dinine inanıyorum Tanrı'ya inanmadığım için. Dilini de bilmiyorsun Di, işte. Dilini de bilmiyorum. <gülüyor> zaten terim dışında. Zaten dili... ...var mıdır yok mudur o, o da, da kuşkulu. Da, evet. Çünkü... ...hemen Türkiye'de İbranice biliyor musun... ...diye sorulur. <gülüyor> e Türkiye Yahudiler İbranice bilmez ki. İbranice İsrail'in dili. Üstelik İsrail'in... 2000 yıl önce ölmüş bir dili... dili, dili ...suni bir şekilde tekrar... ...canlandırması sonucu ortaya çıkmış bir dil... Bunun 600 yıldır İzmir'de yaşayan bir Yahudi ile İbranice'nin hiçbir ilişkisi yok. Ha çok dindar bir kişi ise ancak o zaman Tevrat'ı okumak için filan öğrenmiş olabilir. Ama bunun çok dindar bir kişi olması gerek. Dolayısıyla İbranice değil. Bir de Yahudilerin 500 küsur yıl önce İspanya'dan Osmanlı Devleti'ne geldikleri zaman İspanya'dan kovulup, buraya geldiklerinde beraberlerinde getirdikleri hala bugüne kadar süren Ladino judeo espanyol denilen bir dil var. Aslında Latince şey e, İspanyolca, İspanyolca ama buna Fransızca Hı. bulaşmış, Türkçe bulaşmış filan. E, şimdi e, ama benim baba tarafım Polonyalı. Onlar hiç bilmezlerdi bu dili. Anne tarafımdan büyük annem, büyük babam Ladino konuşurdu. ...baba tarafından... ...büyük annem, büyük babam... ...aralarında Rusça konuşurlardı. Ama aşken, o zaman cemaatin dili mu? ne? Hı? Aşkenaz mı? Onlar Aşkenaz, aşkenaz. onlar Polonya'dan geldi. Dolayısıyla zaten bu... ...cemaatin dili deyince... <gülüyor> ...eğer Ladino diyorsak... ...bu tamamen Türkiye Yahudi... ...cemaatinin dili. Yani evet. Yunanistan'da da... ...var ama Akdeniz... E, Dil, ...Yahudi evet. cemaatlerinin... ...dili, Amerikalı evet. Yahudilerin... ...hiç alakası yok böyle bir şeyle. Onun için... Hani nedir Yahudi, Yahudilerin dili diye bir şey yok. Ee, ama değişim konusuna dönersek dil ilginç tabii. Şimdi büyük annem büyük babama anne tarafında Ladino konuşurlardı kendi aralarında. Annem bilir ama hiç konuştuğunu duymadım. Ben bilmem. Evet. Ee, bu şema genelde geçerli. Yani yavaş yavaş yok olan bir dil. Bence cemaatin Birçok özelliği için bu geçerli. Çünkü ya Osmanlı'daki millet sisteminde yaşamıyoruz artık. Hatta Cumhuriyet'in ilk dönemindeki millet sistemi olmasa da cemaatlerin ayrı yaşadıkları dönemi de yaşamıyoruz. Bütün dünya gibi Türkiye'nin de küreselleştiği, hepimizin aynı dili konuştuğu, yabancı dil öğrenince aynı yabancı dili öğrendiği aynı edebiyatı okuduğu bir dönem yaşıyoruz. Ee, onun için farklılıklar yok ol yok oluyor. Ee, çok uğraştım ben bununla kitapta. Evet. Dedemin neslini, babamın neslini ve kendi neslimi karşılaştırmaya çalıştım. Evet, önemli bir şey bu. Ama çizgi. çıkan sonuç çok net. Yani farklılıklar elbette ki vardı ama çok açık bir şekilde o farklılıklar ...yok olmanın... ...artık eşiğinde. Evet, değil de mesela... E, ...epey kaybolmuş durumda... ...benim hı hı. görebildiğim kadarıyla... ...çok daha yaygındı bizim dönemimizde... ...buna Elbette. bağlı olarak aksanlı konuşma da... Tabii. ...azalmış durumda... Tabii. ...benim dönemimde çok yakın çevremde... ...çok sayıda... ...yavuz arkadaşım vardı... Hı hı. ...hatta onu yazmaya da çalıştım... Evet. O ...dönemi... Evet. Ee, çok az, aksansız konuşan az sayıda vardı. Şimdi halbuki herhangi bir Tabii, Şimdi bak Aynı onu da böyle konuşuyor. nesillerle ben görebiliyorum. <gülüyor> Anne annem e, Türkiye'deki ne bileyim komedi programlarına konu olan Yahudi aksanını aynısını konuşuyor. Evet. Tamamen I harfi yoktu İ derdi. Hatta sıkılmak dediği zaman biz çocuklar çok gülerdik. <gülüyor> e, benim çok hafif bir Yahudi aksanım var. Avinin hiç yok. Evet, diye... Çünkü abi benden 30 25 evet, yaş muhtemelen. küçük. Ee, evet. Bu... E, abinin çocuğu olursa benim olmayacak tabi de abinin çocuğu olursa <gülüyor> o çocuk tamamen onda olmayacakmış. O çocuk tamamen aksansız olacak. Evet. Çünkü e, çevresindeki Yahudiler artık aksanlı konuşmuyor olacaklar. Büyük ihtimalle bir Yahudi ile evlenmeyecek. Büyük ihtimalle arkadaşlarının çoğu Yahudi olmayacak. E ama. İkimizin de büyük babasının neslinde bütün bunlar geçerliydi. Evet. Yani Yahudi Müslüman evliliği benim çocukluğumda bildiğim üç tane vardı. Hani benim bilmediğim de vardı tamam, ama üç beş olurdu. taneydi yani. ve konu olurdu. Sadıkoğlu Bugün o, öyle değil. De çok net hatırlıyorum Hı -hı. mesela. Bugün öyle değil bugün tamamen karışık evlilikler. Evet. E bir sonraki nesilde tamamen tümüyle öyle olacak. Evet. Çok önemli bir gelişme. Peki bu dil konusunda şey yapmışken bu çok sohbetin sonu yok aslında. Ee, şey e, bu hıyarların isyanı üzerine olan terimi <gülüyor> ve sonunda söylediğin dille olan bağlantını da söyleyerek valla burada kesmek zorunda kalacağız herhalde Ronnie. <gülüyor> ya bu e, dili dedim ben bilmiyorum ama e tabii çocukluğum boyunca anneannemle gide gele bir kulak aşinalığım var. Hatta bir kere İspanyolca bir film sinemaya gitmiştim. Film İspanyolcaydı, altyazılıydı. Bir baktım üçte birini falan anlıyorum. Evet. E, hiç bilmiyordum, farkında değildim yani birazcık İspanyolca bildiğimin. E, bir de bu dile böyle nostaljik bir sevgim var benim. Yine anneannemle büyük babam bunu konuştukları için bir terim şey ne, ne diyeyim bilmiyorum atasözü mü demek gerek. <gülüyor> Aslında baya bilgece bir söz <gülüyor> Bilgece bir söz dağdan gelmiş bağdakini kozuyor dengi bir söz bakalım hatırlayabilecek miyim alaharvar los pipinos ...vallahi hatırlamıyorum... ...Garden ya bir şey... ...Los Bahçevan... ...Bahçevan ha... ...yani salatalıklar ayaklanmış bahçıvanı dövüyorlar... <gülüyor> ...bayıldığım bir söz... ...bir de senin hatırladığın hoşuna giden... E, ...salatalık pipino... ...bunu da... ...yani işte anneannemden hatırlıyorum canım... ...büyük babam bağırır ne yapıyorsun... ...pipinoları kesiyorum... ...diye cevap gelirdi... ...ve aynen böyle gelirdi cevap... ...pipinoları kesiyorum diye gelirdi... Tabii salatalığa, hıyara, pipino diyen bir dil çok hoş, güzel evet, bir Yani hakikaten <gülüyor> <gülüyor> ona bağlı olmak insanın keyif aldığı bir olay. Peki yani hani burada herhalde bitirmek zorundayız. Bugün, Bundan sonra her gün gelebilirim isterseniz. Programa? Evet. Tamam. Bu kitabı konuşmaya devam ederiz. <gülüyor> ya, mükemmel. Belki Cindy Sheehan, dolayısıyla ha, tekrar görüşeceğiz. Geliniz. Evet. Bugün pazar Yahudiler azar. Aslında bu da tamamen son belki de bununla bitirmek lazım. İsimde de bir yanlışlık var aslında. Var, Onu var, konuşalım. Evet, bugün öyle. pazar yavurlar azar evet. aslı. Tahmin ediyorum, ya yani bildiğimden değil ama öyle olması gerek pazar gününün Hristiyanların dini, kutsal, günü. kutsal günü olması nedeniyle olsa gerek. Ama ben hep bugün pazar Yahudiler azar diye duymuşumdur. Çünkü bana söyleyenler benim Yahudi olduğumu bildikleri için böyle söylemişlerdir. Ben hep böyle zannederdim bu sözü. <gülüyor> e, kitabın adına gelince ben yazdığım süreç boyunca bu kitabı hep benim Yahudilerim adıyla düşündüm. Sonra e, yayıncım senin de eski bu odadaki <gülüyor> ortağın Mustafa Aslan Tunalı e, dedik. Kitabın sonunda bu laf geçiyor. Ya dedi bunu kitabın ismi yapalım. Dedi ve 30 saniye sonra vazgeçti. Yok olmaz yahu dedi yani hakaretamiz bir laf. Ayıp olur yahu diye cemaatine dedi ama o arada ben ikna oldum. <gülüyor> Be, sonra yapayım. günlerce Mustafa beni olmaz diye ikna etmeye çalıştı. Ben ise olmuştum. Nuh deyip olmuştum. peygamber demedin. Nuh dedim peygamber demedin. İyi de etmişim kitabın iyi satıyor olmasının nedenlerinden biri de bu seksi <gülüyor> isim bence. Evet kanat yayınlarından yayınlandığını söyleyelim. Adı bugün Pazar Yahudiler Azar. Roni Margulies yazarı kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bundan sonra her gün geleceğini de söyledi biliyorsunuz. Evet, çok teşekkürler Roni.